Bundan önceki haftalarda Babul Kafüf, Babur Reca, Kafüf ve Reca bahislerini almıştık. Bu iki bahsin, bu iki konunun mümin için çok önemli olduğunu, ikisinin de müminin hayatında aynı ağırlıkta olması gerektiğini söyledik. İmam Ahmed bin Hammel'in sözünü nakletmiştik. Ne demiştik? İmam Ahmed bin Hammel buyuruyor ki hangisi ağır basarsa Korku ya da Havf, Havf ya da Reca Allah'tan korku ağır basarsa ya da Reca, Ümit var olma ağır basarsa kul ne yapar? Helak olur. Kul helak olur. Yani bakarsın ki kul yani batmış. Allah'ın gazabını, azabını hak edecek. Amellerin içine boğulmuş ama hala Reca tarafı Allah'a olan Ümit tarafı ağır. Hala Allah gafurdur, rahimdir, çok merhametlidir tarafında. Muhammed Efendibey'le bu helak olmuştur. Çünkü bu, bu, hem günaha batmış, azabın içine boğulmuş, hala ümit var. Yani ümit var derken bu taraf ağır basıyor. Bu adamda ne yapması lazım? Hauf tarafı reca ile aynı yere getirilmesi lazım. Hauf tarafı eksik bu adamın. Allah'ın azabından, azametinden, azabından, cehenneminden, ateşinden korkmasını ona öğütleyecek nasların, delillerin ne yapılması lazım? Havf tarafına doldurulması lazım ki Havf ile aynı hizaya gelsin, o da hizaya girsin. Tabii biz bu adam diye bahsettiğimiz kişi, biz kendimiz de olabiliriz. Sen ne zaman baktın? Çünkü kul seyir halindeyken seyir halindeyken ne yapar? Zaman zaman bakmışsın ki ana yoldan uzaklaşmaya başlar. Ya bu şehvi şeylerdir, haramlardır. Ya da akidevi şüpheler de olabilir. Ne yapacağız? bu şehvetler, para, mal, mülk, kadın, haram, ağır basıyorsa, o tarafa bir meyil varsa, ana çizgiden uzak kalıyorsak, hemen açacağız. Havf, bizi korkutacak ayetleri okuyacağız. Bizi korkutacak hadisleri okutacağız. Cehennemin ne kadar büyük olduğunu okutacağız. Ta ki ne yapalım, ana yola gelelim. Bir taraftan da ne yapacağız? Reca tarafına. Yani, Evet, korkmamız gerekiyor ama ibadete bizi teşvik edecek. Allah'ın rızasını arzulamaya sevk edecek. Ne kadar günah işlemiş olsak bile Allah-u Teala'nın bunları affedeceğini, tövbe ettiğimiz zaman affedeceğini bilmemiz göz önümüzde olduğu zaman da geçmiş tarihimizi ne yapacağız? Silerek şeytanın oradan bizi yakalamaya çalıştığı anda elimizin tersiyle vurup Hadi oradan deyip ne diyeceğiz? Rabbim gafurdur, rahimdir. Hatta öyle gafurdur, öyle rahimdir, öyle merhametlidir ki bir annenin çocuğuna olan merhametinden daha merhametlidir. İşte bu ikisi ne yapacak bizim için? Bir kuşun kanatları gibi, ilim-i öyle, öyle diyor. İkisi aynı dengede olacak. Yani bir kuş tek kanatla uçabilir mi? Uçamaz. İşte kul da havf ve reca tarafını bir kuşun kanadı gibi ne yapacak? Çalıştıracak. Eğle namazına kalkamıyorsun. Pazartesi, perşembe oruçlamıyorsun. Burada düşüneceksin niye mahrum oluyorum. <gülüyor> Kur'an ezberleyemiyorum. Kur'an okumuyorum. Hatim yapmıyorum. İlim talep etmiyorum. allah Teala'nın bana yasakladığı şeylerle baş başayım. Onları işliyorum. Onlarla yatıp kalkıyorum. He, burada diyeceksin ki o zaman benim hayırdan mahrum olmamın sebepleri ne? Bu kadar Allah'ın kulu varken yeryüzünde bu hayırları yapan o insanlar varken onlar bulunurken ben niye onların safında, onların yanında, onlardan değilim de bunlardanım? Niye beni Allah bundan mahrum bıraktı diye ne yapmamız lazım? Kendimizi sorguya çekmemiz lazım. Diyor ki burada İmam-ı Nebi Allah Teala diyor salih kulundan bahsederken Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor: "Ve ufevvedu emri ila Allah." Ben işimi, emrimi Allah'a ne yaparım? Vekalet ederim. Allah'a bırakırım. İnna Allah'a basirun bil ibad. Allah kullarını ne yapar? Görendir. Basir. Kaçmak yok, kaçış yok yani. Örneğin dedi ki adam Mekke'de hocam diyor bir şurada Kabe arkamızda fotoğraf çekelim, anamız olsun diyor. Halbuki allah Teala onu görüyor. Melekleri şahit allah Teala da bu kulu ne yaptı? Korudu. Neyden korudu? O insanların, Allah'ın düşmanlarının, müşriklerin kafirlerine yapmış olduğu hilelerin, hilelerden korudu. İmâ-ı Nevi burada, bu bapta bizlere Ebu Hureyre hadisini naklediyor. Anh. Bu hadis Muttafakun Aleyh hadislerden. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediyor Ebu Hrayra. Dedi ki aleyhissalatu vesselam, Allah-u ve Allah Teala şöyle buyurdu diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kutsi hadis. Ben kulumun beni zannettiği zan üzerineyim. Yani kulum beni nasıl zannederse, nasıl kabul ederse, nasıl düşünürse ben öyleyim. Yani ona o şekilde yaklaşırım. Kul Rabbini bağışlayan, merhamet eden olarak zannedip, itikad edip düşünüyorsa, Rabbini, Rabbini bu şekilde bulur. Kul Rabbini kötü zanlarla tasavvur ediyorsa, Rabbini ona nasıl bulur? İhsan etmeyen, ona onun zanlı olarak yaklaşan bir Rab bulur. وَأَنَ مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُن۪ي Beni nerede zikredese ben onunla beraberim diyor Allahu Teala. Bazı batıl ehli, tahrifçiler, muharrifler allah Teala'nın her yerde olduğuna dair bu hadiste ne yapıyorlar? Delil getiriyorlar. Ehli sünnet vel cemaat Selefi Salih'in yolundan giden Selefiler itikad ediyorlar ki allah Teala nerededir arkadaşlar? Arşının üzerindedir. Değil mi? Arşının üzerindedir. allah Teala yeri ve göğü yarattı. Kaç günde yarattı? Altı günde. Sonra arşına istiva etti. Ama dedi ki hani çok söylüyoruz bunu ehl sünnet vel cemaat ne var bu dini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl getirdiyse, ashabına nasıl öğrettiyse o şekilde alır kabul eder o şekilde itikad eder o şekilde davet eder. Bidat ehli ne yapar? Bidat ehli Akıl, felsefe, mantık, Yunan felsefesi ne gerektiriyorsa, yani bu kitaplarında yazan şey bu. Akıl neyi ispat ediyorsa, mesela itikatla alakalı, Allah'ın isim ve sıfatlarıyla alakalı. Akıl neyi kabul ediyorsa, onu kabul ederler. Önce onu ortaya koyup ispat ederler. Ardından da buna deliller aramaya başlarlar. Delil bulmaya başlarlar. Derler ki, akıl allah Teala'nın hay. Hayat sahibi olduğunu gerektirir. Akıl allah Teala'nın basir görmesi gerektiğini gerektirir. Akıl allah Teala'nın duymasını gerektirir. Akıl allah Teala'nın irade sahibi olmasını gerektirir derler. Yedi ya da sekiz tane ne yaparlar? Sıfat sayarlar. Ve bunları kabul ederler. Bunun dışındaki rıza, Allah'ın razı olmasını, Allah'ın sevmesini, gazap etmesini Allah'ın böyle fiili sıfatlarını ya da Allah Teala'nın bize haber vermiş olduğu iki eli, iki gözü gibi sıfatları ne yapmazlar? Kabul etmezler diyor çünkü derler ki akıl bunu kabul etmiyor. Sonra aklın kabul ettiği şeylere deliller aramaya başlarlar. Allah basirdir, ha, o zaman aklımız bunu kabul etti ortaya koydu mu? Kur'an-ı Kerim'de başlarlar konuyla alakalı deliller aramaya. Allah Teala semiy gören iştendir deliller aramaya başlarlar. Sonra bunlar inanırlar ki Allah Teala her yerdedir. Bunu önce bu şekilde kabul edip, bu şekilde iman ederler. Sonra bununla alakalı kendilerine deliller aramaya başlarlar. Yol yanlış olunca çıkacağı sonuç, varacağı nokta da ne olur? Yanlış, yanlış olur. olur. Ama çıkış yolu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl öğretti? Nasıl bir Rab tanıttı bize? Hangi sıfatlarda? Hangi sıfatlarıyla bize Rabbi öğretti? Ashab nasıl iman etti? ehli sünnet imamları Nasıl iman etti? Diyerek yola çıksalardı bu insanlar ne yapmazlardı? Böyle şüphe diyemeyeceğimiz daha şeylere tutunmazlardı. Şimdi diyorlar ki Allah Teala diyor ki kul beni nerede zikrederse ben onunlayım. Beni nerede anarsa ben de onunlayım. Diyor ki alın size ey selefiler Allah Teala'nın her yerde olduğuna dair bir delil daha. Tabii başka şeyler de getiriyorlar. Hadi diyorlar Allahu Teala Arşının üzerindeydi. Bak Allah-u Teala diyor ki ben kulumun, kulum beni nerede anarsa ben onunla beraberim. İşte ilimle donanım bu olmak çok önemli arkadaşlar. Yani ilim ehli diyor ya kılıç ile yapılan cihat var. Bir de ne ile yapılan cihat var? Kalem ile yapılan cihat var. Ne diyor i̇bn Kayyim? Kalem ile olanı kılıç ile olanından nedir? Daha daha üstündür ve ümmetin daha çok ihtiyacı vardır ona. Ümmetin ona daha çok ihtiyacı var. Genel manada konuştuğumuz zaman. Genel manada konuştuğumuz zaman ümmetin ona daha çok ihtiyacı var. Niye? Yani bir düşman geldiği zaman bir İslam toprağına girdiği zaman insanların o düşmanı def etmesi için özel bir şeyler ihtiyacı yok. Herkes eline bir şey alıp ne yapabilir? Mücadele edebilir. Herkes bir taraftan tutar mücadele edebilir. Ama şüpheler girdiği zaman Batıl akide ve inanışlar girdiği zaman herkes onunla mücadele edebilir mi? Edemez. Ancak donanımı olan insanlar, ilmi olarak hazırlığı olan insanlar, alimler mücadele edebilir. Onun için şeytanın en çok saldırdığı, hücum ettiği nokta burası. Şeytanın en çok hücum ettiği nokta burası. Yani bırak şimdi herkese bakın, herkes yani der ki ben hazırım, şehit olmak istiyorum, cihada gitmek istiyorum, mücadele etmek istiyorum. Ama bidat ehlinin ortaya çıkarmış olduğu hurafelere, bidat ehlinin çıkarmış olduğu şüphelere cevap veren kaç kişi bulabiliriz ümmet içinde? Çok az değil mi? Yani bakın, İslam kütüphanesine baktığımız zaman, büyük alimler ne yapmışlar? Yılmamışlar, Durmamışlar. Onların şüphelerini çürtecek yüzlerce eser, yüzlerce kitaplar kaleme almışlar. İbrahim Ahmet İbn-i e bakın. Şeyhul İslam İbn-i bakın. Öğrencisi İbnül Kayyim'e bakın. Değil mi? İmam Bukhari'ye bakın. Hep ne yapmışlar? Reddiyeler yazmışlar. Bu şekilde mücadele etmişler. Ta ki ne olmasın? Şeytan bir gedik bulup da ümmetin içine buradan girmesin. itikadını bozmasın. Çünkü allah Teala bizden onun arşının üzerinde olduğumuza, olduğuna iman etmemizi istiyor. Kendini bize bu şekilde anlatmış Kur'an-ı Kerim'de. Peygamberi kendini bize bu şekilde anlatmış sünnetinde. Eğer böyle ufak tefek şüphelerle yıkılacak olursak ne oluruz? Perişan olur, taruman oluruz. Peki maiyyet nedir arkadaşlar? Yani maiyyet allah Teala ben onunla beraberim diyor. Maiyyet denince allah Teala'nın zatıyla yan yana beraber olması anlamına mı gelir? Yoksa maiyyet Türkçede de olduğu gibi Arapçada da beraber denildiği zaman illa yan yana olması anlaşılmayabilir değil mi? Yani evet yan yana manası da gelebilir ma kelimesi, ma'iyet kelimesi kullanıldığında bir şeyle bir şey, yan yana olduğu zaman ma denilebileceği gibi, ma'iyet kullanılabileceği gibi bir şeyle bir şeyin yan yana olmadığı, aralarında mesafe olmasına rağmen, aralarında uzak olmasına rağmen beraberlik ifadesi de kullanılabiliyor Arapçada. Mesela gramer kitaplarında bu çok kullanılır, çok vardır. Derler ki Sirtu vel kamera. Sirtu vel kamera. Ne demek? Sirtu yürüdüm seyrettim yani yolculukta bulundum. Vel kamera, ay da benle beraberdi. Yani ay nerede beraberdi? Ay yukarıdaydı ama ayın ışığı senle beraberdi, değil mi? Şimdi Allah Teala'nın beraberliği de evet Allah Teala arşın üzerinde arşına istiva etmiş. Kullarıyla nasıl beraberdi? Nasıl bir beraberlik? Bir mutlak beraberlik var. Bir mukayet bir an bir has. allah Teala kullarını görür. Kullarını bilir. Yaptıkları bütün amelleri bilir. Bu bakımdan her kezde beraberdir. Bu manada, manyet. Bir de Allah-u Teala'nın hususi beraberliği var. O da destek olması. Ne diyor mesela allah Teala? Musa ile Firavun'a ve Musa ile Harun'a İzhebâ, izhebâ fe inni ma, is, e, fe, Siz gidin Firavun'a gidin İnni esma'u ve ara. Ben diyor, ne haberim? Siz gidin. Ben görüyorum ve işliyorum. Mayyet ifadesi Arapçada burada allah Teala'nın mesela Musa'yla, Harun'la kullandığında sizinle beraberim, yani sizin destekçinizim. Allah-u Teala muttakilerle beraber. Bunların hepsi hususi beraberlik. Eğer takvalı insansan, sen Allah-u Teala seninle beraber. İşte Allah Teala'yı anıyorsan, zikrediyorsan bil ki Allah Teala senin destekçin, senin yardımcın. İlla seninle yan yana olmasına gerek yok. Buradan bu ifadeden bu anlaşılmaz. Değil mi? Mesela Allah sabredenlerle beraberdir. Araba diyorsun ki yani hoş geldin diyorsun işte memleketinden geliyor. Hatta bir uzak bir yerden geliyor. Türkçede de var değil mi bu? Hoş bulduk. Diyorsun ki hanımınla beraber mi geldin? Hanımın beraberinde mi? Adam evet diyor. Ama adamın bulunduğu yer ile hanımının kaldığı otel arasında kaç kilometre var? Beş kilometre var. Yani beraber dediği anda hemen onun hanımının sağında solunda yanında arıyor musun? Aramıyorsun. Demek ki maiyet, beraberlik her zaman yan yana olmayı, iç içe olmayı gerektirmez. Türkçe'ye de gerektirmiyor bakın. Arapça'da da gerektirmiyor. Bu şüpheyi inşallah ne yapmış olduk? Def etmiş, gidermiş olduk. Diyor ki Allah Teala vallahi Allah'a yemin olsun ki la afrah bi teubati abdihi min bil felat Allah'a yemin olsun gidiyor vesselam. muhakkak ki Allah kulunun tevbe etmesinden o kadar çok mutlu olur ki o kadar çok sevinir ki sizlerden birisi hani nasıl devesini ve devesinin üzerindeki azığını Uçsuz, bucaksız, kurak bir çölde kaybeder de kaybettikten sonra kaybettikten sonra bir de bakar kendisine gelmiş. Bir de bakar onu bulmuş. İşte diyor allah Teala bundan daha çok sevinir. Sizlerden birisinin tövbe etmesinden. Ben tekarrabe ileyhi şibran tekarrabtu ileyhi zira'an Ben tekarrabe ileyhi şibran tekarrabtu ileyhi zira'an Kim diyor allah Teala buyuruyor. Bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. وَمَنْ تَقَرَّبَ اِلَيْهَ زِرَعًا Kim bana bir arşın yaklaşırsa تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاً Ben ona bir kulaç yaklaşırım. وَاِذَا اَقْبَلَ اِلَيْهَ يَمْشِ Kim diyor bana yürüyerek gelirse اَقْبَلْتُ اِلَيْهِ اُهَرْوِلُ Ona koşarak gelirim. Bakın bu sıfatlar allah Teala'nın kulun yapmış olduğu fiillere karşılık yapmış olduğu fiiller. Sen Allah-u Teala'ya yürüsen, o sana ne yapar? Koşarak gelir. İkinci hadis, Cabir İbni Abdullah hadisi radıyallahu anhuma, ennehu semia'n nebi sallallahu aleyhi ve sellem kable mevti bi felasete eyyam. Cabir İbni Abdullah diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i üç gün önce ölmeden, dünyadan ayrılmadan, üç gün önce şöyle derken işittim. La yemutenne ahadukum illa ve huve yuhsino zanne billahi allah Muslim. Bu hadiste i̇mam Muslim Sizlerden birisi ancak nasıl ölünsün, Öldüğünüzde hangi hal üzerine ölün diyor. Rabbine hüsnü zan eden bir kul olarak ölün. Yani öldüğün zaman dünyadan giderken Rabbine hüsnü zan et. Seni bağışlayacağını, seni affedeceğini, çok bağışlayıcı, çok merhametli olan bir Rab. Karşısına çıkacağını ne yap? Senin günahlarını bağışlayacağını. Ama şimdi ne yapıyor tarikatçılar? Felaket tellallığı yapıyor değil mi? Ölüm anında gelecek. Seni şeytan yoldan çıkaracak. O arada Şeyh Efendi yetişecek. Değil mi? Seni sırat köprüsünden giderken yine Şeyh Efendi'ye tutunacaksın, kurtulacaksın, yapışacaksın. Yani öyle bir tasvir var ki Şeyh tasviri merhametli. Nasıl bir merhamet? Azap eden, gazap eden sana azap edecek, cehennemine atacak Allah'tan ve Allah'ın meleklerinden seni çıkarıp, çekip, kurtarabilecek bir şey tasvir var. Öyle değil mi? Yani bir tarafta ürkülmesi gereken, korkulması gereken, azabından sıkılması gereken Rab inanışı ve ondan da seni gelip kurtaracak merhametli, değil mi? Bir şeyh tasvir var. Halbuki Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki sizlerden birisi öldüğü zaman bu dünyadan ayrıldığında nasıl bir zan üzere ölsün Rabbine karşı? Güzel bir zaman üzerinde olsun. Yani düşünsene, Rabbim merhametli. Rabbim benim gibi milyarca makhlukat etmiş yaratmış. Rabbim bu makhlukatı içinden insanlığa hitap etmiş. Seslenmiş. Vahiy indirmiş. Peygamber göndermiş. Değer vermiş. Ve bu Rabbim günahları affedeceğini, şirk hariç, eğer kul ölürse şirk üzerine, bundan tabi tevbe etmediği takdirde, biliyorsunuz ehl-i sünnet ve cemaat ne iman etmekte, itikad etmekte bir kimse şirk ve diğer günahlardan tövbe etmeden ölürse, o şekli olmaz arkadaşlar? af olmaz. Bir insanın şirki yok, günahlar üzerine öldüyse, Allah'ın dilemesine, meşeytine bağlı. Bilerse affeder, bilerse affetmez. Ama şirk öyle pis, öyle iğrenç, öyle kötü bir günah ki, tövbe edilmeden öldüğü takdirde bir ümit yok. 3. hadis Enes radıyallahu anı hadisi diyor sallallahu aleyhi ve selleme, ki Enes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle söylerken işittim. Ey Adem oğlu bakın deminden dedik ya yani Allah Teala binlerce mahlukat yaratmış değil mi bakıyorsunuz yani milyonlarca sayısını bilmiyoruz. Cemadat var. Akılsız varlıklar var değil mi? Donuk varlıklar var, ağaçlar var. Hayvanlar var, cinler var. Değil mi? Allah-u Teala bunların arasından düşünün. İnsanlar diyor ki, Adem. Ey Ademoğlu! Sesleniyor, Allah-u Teala hitap ediyor. Yani sana kul olarak. Yani bunu dinlemen lazım, bir kulak vermen lazım. Değil mi? Yani şimdi bugün sana adam hitap ediyor. Diyor ki, ey Bülent! Sen ne yaparsın? Şöyle, ya Allah Allah! Bana mı seslendi filan? Kendine çeki düzen verirsin, şey yaparsın. allah Teala diyor ki, يَبْنَ Adem, ey Adem oğlu, Size sesleniyor. Ne Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde hani, sana kullarım benden sorarsa, اِذَا سَعَلَكَ اِيْبَادِ اَنِّي فَاِنِّي خَرِبْ Ben onlara yakınım. اُدِيبُ دَعْوَ تَدَّعِي allah Teala burada bu kadar ayetlerde bunları söylerken, kullar hala ne yapmaya çalışıyor arkadaşlar? İnsanlar. Ya Allah sana şeref vermiş, değer vermiş, diğer sair mahlukat arasından seni seçmiş, sana hitap etmiş, sana seslenmiş, seninle konuşmuş. Sen hala diyorsun ki arada aracıların olması lazım. Şeyh efendilerin olması lazım, mübarek zatların olması lazım. Ona ulaşamayız, onu anlayamayız, onun kelamını anlayamayız. Aslında bu su izandır. Allah Teala hakkında düşünmüş, inanılmış bir su izandır. Diyor ki Allah Teala "İnneke ma da'awtani ve racawtani ghafartu laka ala ma kana minka" "ولا Diyor ki ey Adem oğlu ey Ömer ey Çakır sen diyor bana dua ettiğin sürece ben de benden ümit beslediğin sürece ben diyor senin günahlarını affederim hangi amelin olursa olsun "ولا ابالي" diyor önemsemem diyor Allah Teala. Yani büyük küçük Tam şirkine yaptık. Özel bir işaret ettik. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala onu ayırıyor. İnne <gülüyor> Allah la en yushraka bihi. Allah Teala kendisine ortak koşulmayı bağışlamaz, affetmez. Ve limen yaşa. Bunun dışındakileri de dilediğine bağışlar. لو bala الذنوبك Bakın günahların diyor ey Adem oğlu. Bundan daha büyük bir müjde var mı ya? Günahın gök Yüzü dolusunca olsa bile bunu bağışlarım diyor Allah-u Teala. İster ki allah Teala'ya dua et. Allah-u allah Teala da ümit besin. allah Teala'ya dua et. İnni karib ben yakınım ucibu davetet dair. Dua edenin davetine icabet ederim. Aleyhisselatü vesselam da İbn-i Abbas ne diyor? İzâ seelte feselillah ve zesteante feselillah. İstediğin zaman Allah'tan iste. Yardım talep ettiğinde Allah'tan yardım talep et. Hep ne var? Kalbin Allah'a bağlanması var, Allah'a yönelinmesi var. Diyor ki, senin diyor günahların diyor gökler dolusu kadar olsa da, yani günah kumbarası da doluyor arkadaşlar. Nasıl çocuklar evde para biriktiriyor, bir kuruş, bir lira, elli kuruş bir açıyorsun, elli lira olmuş, of diyorsun be. Yani hiç beklemediğin bir para toplamış çocuklar, değil mi? Ondan sonra gidiyorsun onlara bir şeyler alıyorsun, hediyeler alıyorsun. Elli kuruş, elli kuruş olmuş. Şey, günah kumbarası da böyle arkadaşlar. Yani şu gün içinde yapmış olduğunuz hataları, yanlışları, günahları şöyle bir düşünün. Ve onların bir yerde biriktiğini düşünün. Rahatsız etmesi lazım insanı. Bu biriken günahların. Bu günahların rahatsız etmesi lazım. Ama öbür tarafta da bilmen lazım ki dua ettiğin zaman, kalbini ona yönlendirip bağladığın zaman bu günahların ne kadar çok olduğunu önemsemeden onları affeden bir Rab var. Bir yaratıcı var. Bir Allah var. Bunu da bileceksin. <Gülüyor> <Gülüyor> Yabne Adem inneke lev eteyteni bi kurabil ardi diyor ki allah Teala. Ey Adem onu. Ey sen. Diyor bana yeryüzü dolusunca hata ile gelsin. Yeryüzü dolusunca günahla gelsin. Yani dedi ki ya, düşünün günahı. Sümmelakiyteni, bakın işte burada çok önemli. Sonra diyor, bana geldin, yeryüzü dolusunca günahla. Ama öyle geldin ki diyor, la tus rekubi şey en, bana hiçbir şey ortak koşmadan geldin. Yeryüzü dolusunca günah, işki zina, kumar, faiz, hırsızlık, adam öldürme. Bunu sayın sonuna kadar, Şirk hariç. Yeryüzü dolusunca kumbara çok dirikmiş, taşmış. Ama şirk yok. Şirk yok. Allah'a ortak yok. İbadetin yalnızca ona yapılması gerektiğini kabul ediyorsun, biliyorsun. Öyle bir azamet tazim var ki kalbinde yanında birisi yetiş Abdülkadir Geylani dediği zaman medet yaşık dediği zaman için bulanıyor, miden tiksiniyor. Diyor ki Allah-u Teala لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً Ben de sana diyor yeryüzü dolusunca mağfiretle gelirim. Yeryüzü dolusunca sana mağfiretle gelirim. Çok önemli husus arkadaşlar. Hatta böyle bir kısa anlatılır, hikaye anlatılır. Üç ülkenin vatandaşı, iş adamları, zengin iş adamları. Birbirleriyle ticaret yapıyorlar. Aynı zamanda da birbirlerini kendi ülkelerine davet edip eğleniyorlar. İçki içiyorlar, zina ediyorlar. Haram işler yapıyorlar, kumar oynuyorlar. Bir tanesi diyor ki, "Ya diyor arkadaşlar, o kadar diyor halt işledik, ettik." diyor bizim memlekette top şey var, falanca hazretleri var. Sahabeden falanca mübarek var. Evliya'dan falanca var. Gelin şurada bir şey yapalım. Tövbe edelim. Bir tanesi diyor ki, ya tamam yani zina ettik, içki içtik, kumar oynadık da Allah'a da ortak koşmayız. Şimdi burada şu hususa işaret var, bu kısalı bu hikayede, gerçektir, yanlıştır, doğrudur. Burada zina etmenin, içki içmenin, kumar oynamanın ne kadar küçük, ne kadar basit bir günah olduğuna işaret yok. Burada yapılan vurgu, burada yapılan işaret, evet kul hata edebilir. Kullu beni adem hatta. Her Adem olur nedir? Hata eder, hatakardır. Ve <gülüyor> hayrul hatta'ine tevvâbûn. Hata edenlerin en hayırlısı kimlerdir? Tövbe edenlerdir. Ama hatanın türü, çeşidi şirk ise hatanın türü, çeşidi Allah'a ortak koşmak ise Allah'tan gelmesi gereken zararı Allah'tan gelmesi gereken, korkman gereken korkuyu başka birisine yönlendirdiysen Allah'tan beslediğin ümidi başkasından beklediysen Yetiş dediysen, medet dediysen, velev ki yeryüzünün en iffetli insanı ol, velev ki yeryüzünün en helal parasını kazanan insanı ol, velev ki yeryüzünün en namuslu insanı ol, velev ki yeryüzünün en zengin insanı ol, velev ki yeryüzünün hiç içki içmemiş, ağzına şüpheli şeyler sokmamış insanı ol, bırakın içkiyi, içinde şüphe olduğu için, Mubah olan şeylerden biri el etek çeken bir insan ol. Eğer allah Teala Teala'ya ortak koştuysan bunun lafı yok arkadaşım. Görüyoruz adam sabahlara kadar uyumuyor, zikir çekiyor, namaz kılıyor. Bırakın önünden kadın geçmesini, karşı kaldırımdan kadın geçiyor, kafasını çeviriyor. Bankanın önünden geçmiyor, gölgesinden faydalanırım da Allah beni kıyamette, ahirette hesaba çeker diye. Allah'ın mubah kıldığı şeylerde kendince gördüğü şüphelerden dolayı uzak duruyor. Ama bir de bakıyorsun ki Şeyh'im diyor beni kurtaracak. Şeyh'im himmet ederse falanca yere gideceğim. Şeyh'im beni görüyor. Şeyh'im beni kontrol ediyor. Şeyh'im benim yanımda destekçi. Arkadaşlar bu adamın dlaleti bu adamın sapıklığı inanın Allah katında az önce bahsetmiş olduğumuz adamlardan daha kötü ve daha çirkin ve daha biz ve yakınlaş kıyas edecek bir durum yok. Bunu Muhammed bin Abdurrahimullah Kitabu't Tevhidini okuturken öğrencilerine bir haber naklediyor öğrencilerine. Dersin sonunda Kitabu't Tevhid bitmiş. Onlara okutmuş. Diyor ki Ey, "Duydunuz mu?" E diyor ahali. Falanca yerde diyor bir tane diyor çocuk annesiyle diyor zina etmiş. Herkes diyor ki subhanallah, la la illa billah. Nasıl olur ne iğrenç filan. Onlara diyor ki biz sizler diyor falanca zamandan beri bir müddet zaman diliminde şirki okuduk, şirki öğrendik. Allah'a ortak koşmayı tedarus ettik. Hiçbiriniz diyor bu ders esnasında Subhanallah böyle şey de olur mu demediniz diyor. Halbuki diyor evet bu, bu amel bir çocuğun anasıyla zina etmesi iğrenç, kabul edilemeyecek, çok tiksindirici bir amel. Ancak inanın ki ve bilin ki diyor bir insanın Allah'a ortak koşması az önce tiksindiğiniz Subhanallah dediğiniz amelden kat kat sizlere yüzlerce binlerce defa Subhanallah dedirtmesi gereken bir amel. İşte bu ne zaman gerçekleşiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Kalpte Allahu Teala'yı takdir ettiğiniz zaman, hakkıyla bildiğiniz zaman, onun azametini tamarlarınıza kadar çektiğiniz, hissettiğiniz zaman. allah Teala ne diyor Mekke'li müşrikler arasında? وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَا Onlar Allah hakkıyla ne yapamadılar? Takdiri, Takdiri tanımadılar. İnanın bugün bir tarikata giden, bir tarikata bağlanan, şeyhinden medet uman, ondan ümit besleyen adam, Rabbini hakkıyla ne yapamadı? Takdir emedi. İnansaydı, bilseydi, Biraz bunlarla alakalı ayet hadis okusaydı Rabbinin azametiyle alakalı. Ne demek ya Allahu Teala bir emir buyurduğunda ne diyor? Bütün melekler bayılır, kendinden geçer diyor. Hatta izâ fuz'i an ne diyor ayette? Onların katlerinden korku giderildiğinde kimlerin meleklerin. "Kâlû mâ qâle rabbukum?" derler ki birbirlerine Rabbiniz neyi buyurdu?" melekler diyor bakın hak sonra birbirine cevap verlerler ki hakkı buyurdu. Hak. Allah Rasulullah ne diyor? Gökyüzü innedi. Gökyüzü innedi. Hukkallah ve diyor innemesi de haklı yeredir onun. Niye innedi? Gökün niye innemesinin sebebi ne? Diyor ki onda her dört karış mesafede gökteki her dört karış mesafede bir melek vardır. Allah'ın var. tesbih eder. Yani melekleri düşünün. Allah'a daha yakın varlıklar, Allah'ı isyan etmeyen varlıklar takdir etmişler, tanımışlar, bilmişler. O sebeple arkadaşlar şirk günahların en çirkini, günahların en iğrenci ve en pisi. Evet. Bugün fazla uzatmayacağız inşallah. Önümüzdeki hafta haf vereceğinin cem edilmesi, havf vereceğinin beraber olarak birleştirilerek yaşanması gerektiğini alacağız. Ondan sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah nasip ederse bu hafta bununla etinelim. Subhanakallahumma bihamdik <Sessizlik> la illa